Merhaba Açık Kadyo Dinleyicileri. Dünya Okumak Programı'nda beraberiz. Ben Akif Pamuk. Bugünkü konuğum Fuat Sevmay. Hoş geldin. Çok teşekkürler Akif. Hoş bulduk. Nasıl geçti 8 ayın? 8 ay önce de i̇şte kapalı Akif çarşın. beni arar tekrar bir radyo programı <gülüyor> yapar mıyız diye o umutla bekleyerek geçti. Güzeldi ya işte yazmalar, çevirmeler, devam edebiyat dünyası, memleketalleri devam. Tabii anarşik çıktı. ...bugün birazcık onun üzerinde konuşacağız... Hı hı. ...onun dışında... ...Çevirebilirsin çıktı... ...Çevir çevirebilirsen anlamında mı kullandın? Çevirebilirsin o tırnak çeviriden sonra... Ee, ...ya biraz şey gibi o... ...bir tavsiye kitabı... Ee, ...biraz çeviriyle özdeşleşen... ...bir isim olduğum için yayın evinden... ''Böyle bir şey yapsak güzel olur mu?'' diye hoş bir fikir geldi sevgili Deniz'den, genel yayın yönetmenimizden. Hem işte Joyce çevirilerinde hem diğer çevirilerde yaşadığım tecrübeyi biraz aktarmaya çalıştığım hem çevirmen adaylarına hem okur olup çeviriyi merak edenlere yönelik bir kitap yaptık. Güzel oldu atölye serisinden, iyi gidiyor. İşte arada biraz onunla uğraştım. Anarşik eski baskıları vardı, yeni baskı yaptı hep kitaptan. O çok iyi gidiyor. Keyifle bakalım. E, tabii bu çeviri meselesinden birazcık... E, ...devam edelim istersen. Ya bir çeviri bir tarafıyla yeniden bir inşa. Hı hı. E, hakikaten... E, o ...bir rehber tadında... ...bir şey mi bu? Çünkü deneyimi... ...üretip e, yeniden... E, ...Amerika kıtasını keşfetmeye gerek yok... Tabii. ...denklemi gibi. Ya rehber tadında demek çok doğru olmaz. Şu i̇ki nedenle... E, ...şimdi Türkiye'de çok iyi... ...çeviri eğitimi veriliyor... Çeviri e, fakültelerde, yüksek okullarda onun bir e, muadili, eşdeğeri ya da alternatif vesaire falan filan gibi değil. İkincisi de e, şu nedenle bir rehber demek çok doğru değil. Benim kitapta işte bazı başlıklar var başlıklardan bir tanesi çeviride tek doğru yoktur. E, rehberde tek doğru vardır evet. işte şöyle yapın böyle yapın vidayı şuradan sıkın böyle yapın ya da şu kelimeyi şöyle düşünün cümleye şöyle yaklaşın gibi e, çeviri de tek doğru olmadığı için daha ziyade sadece çevirmen adaylarına çeviri yapmayı düşünen insanlara çeviriye nereden bakabileceklerini nereden başlayabileceklerini anlattığım. Ve o cümlenin içinde işte e, Türkçe'nin imkanlarından, e, bizim kendi deli bilgisi kurallarımızdan, yazara yaklaşımdan, duyguyu yakalamaktan e, bahseden bir kitap. E, daha ziyade dediğim gibi çeviriyle ilgili fikir sahibi olmak isteyen, hani o şey vardır ya bizde, ya çevirmen de seçin. Hani iyi okur evet. olduğunuz artık çevirmen seçin. Peki nasıl seçeceğiz? Çevirmen'e ya da çeviriye nereden yaklaşırızı merak edenlere e, bir tür dediğim gibi kılavuz. Joyce'a nereden yaklaştın? Joyce, Joyce bana yaklaştı. <gülüyor> <gülüyor> bir gün e, galiba e, alkollüydüm, viski almıştık. O yaklaştı rüyalarıma girdik. E, Karabasan'da olabilir. E, ya yani Joyce'a yaklaşılmaz. Yani o şey evet. e, dediğim gibi isterse, arzu ederse e, üstadın, paşa gönlü gelir seni bulur. Beni de buldu sağ olsun. Tabi bugün bambaşka bir konsept bu anarşik. Hı hı. Ee, kitabın girişinde e, bir betimleme yapıyorsun. O betimlemede şöyle diyor. Yalnız bir gün az sonra anlatacağım detayını bu yine ortadan kayboldu. Kaybolmasından bir gün önce de sanayiye bir geldi bu gran tuvalet. Yıllar, yıldır yıldır yıldır mavi gömlek. Altında püfür, keten, pantolon. Yeminle gözüm kaldı bildiğin şık olmuş herif. Yo anarşik başka. Doğrusu anarşik. Yani e, bir tarafıyla gayet şık bir... Evet. Hani e, çok da ondan beklenmeyecek. Çünkü aslında hırpani dolaşan, işsiz güçsüz bir kahraman e, Kürdan ya da Mahmut. E, Anarşik'in kahramanı. Ya o hikaye şöyle Eee... Kitabın ismi aslında Kürdan'dı. Kürdan işte kitaptaki kahramanımızın e, takma adı, o sanayi sitesindeki usta arkadaşlarının vesairenin bir olaydan sonra ve işte fiziki görüntüsünden e, sonra e, ona taktıkları at. E, Tam gezi zamanıydı. Anarşiğın ilk baskısından önce ve adı Kürdandı. E, o zaman bir olaydan dolayı çok uzun uzun anlatmayayım. E, şey beni çok rahatsız etmiştir. Bir sürü insanı rahatsız etmiştir. E, ya bizde e, insan her türlü siyasi fikirden olabilir ama e, birini kötülemesi gerekiyorsa bizim toplumun genel olarak bahsediyorum. Gomanisttir. Anarşiktir. Evet. İşte bir çocuk evde bir şeye karşı çıkar. Anarşiklik yapma der. Bir şeye karşı çıkmıştır, itiraz etmiştir. Ben de sadece şunu arzuladım, ee, anarşik ismini koyarken, ya bırakalım şu anarşiyi ya, anarşiklik ya da anarşistlik, pasif anarşistlik bir şeyi kırıp dökmeden çok şık bir tavır olabilir. Çünkü gezi çok şık bir tavırdı bu memleketin gördüğü bence. Ee, ...en düzgün eylemlerden, en e, bir şeye, e, bir amaca ulaşan eylemlerden birisiydi. O nedenle anarşik e, olmasını istedim kitabın adının da. Ve kahramanın da o tavrını buna birazcık uydurmak istedim. O nedenle öyle aktı. Çünkü tekrar tekrar söylüyorum, e, bu romanı şu ana kadar 4-5 bin kişi işte okudu. E, tiyatro olarak sergilendi, bir 500 bin kişi arasında e, tiyatroda seyretti. Ee, bu kadar insanın bile kafasına anarşik, o şıklık e, kelimesi bir şekilde yerleştiyse o bile bana yeter. Kitabı sevip sevmemelerin, roman iyi mi kötü mü tamamen okur takdiridir. Ee, sadece onu amaçlamıştım. En azından dediğim gibi şu ana kadar o yolda iyi bir şekilde giderdim. Yani e, diyorsun ki anarşikin e, yeniden e, inşa edip yeni bir e, top, toplumun bilgi stoğuna yeni bir formunu e, sürmeye çalıştım diyorsun bir taraf. Evet ederim. yani e, bir ezberleri bozmamız gerekiyor bizim toplumda. Çünkü Biat toplumuyuz biz çok fazla maalesef. E, ona saygı duy, bunu böyle yap, şuna şöyle inan, bunu böyle oku falan filan. Kurallarımız belli. İşte analarımız, babalarımız, öğretmenlerimiz, büyüklerimiz, e, şimdi artık onlar bile değil bir takım işte e, siyasiler, şunlar bunlar bir kalıp veriyor bize ve buna biat edeceksini yaşıyor e, Rus toplum olarak on yıllardır yüzyıllardır ee, bu bir atı bizim artık kırmamız lazım ee, O nedenle ee, yeri geldiğinde itiraz etmeyi yeri geldiğinde o bizi boğan e, bir şekilde o kalıba sokmaya çalışan sistemin ya Dışındayım ben. İstemiyorum. Bırak arkadaş hani e, şu veya bu şekilde ben bu sistemin dışındayım diyebilmemizi, e, diyebilmeyi hatırlatmamız lazım. E, Kürdan da elinden geldiğince o eylemiyle e, bir şekilde bunu yapmaya çalışıyor e, romanda. Şimdi romanda e, çok sıklıkla e, o sokan belki underground denilebilecek kavramlarını serpiştiriyorsun. Hı. Karakterler bir tarafıyla e, dile gelip sanki e, zihinde e, bir imgelim üretiyor. E, bir taraftan da İzmir var. E, yani senin e, anarşik okuyan birisi İzmir'in o e, tadını yakalayabilir mi? Yani, ya ben e, şöyle e, buna ben yazarken cevap veremezdim. Ama sonra çok ciddi sayıda İzmirli okur, e, okuyup... ...aa ya siz de bizim gibi İzmirliymişsiniz... ...bak ne güzel İzmir'i e, anlattınız falan... ...diye dönünce çok mutlu oldum... ...İzmirli değilim, İzmir'de yaşamadım... E, ...iki şeyden hareket ederek... ...İzmir'i... E, ...mekan olarak seçmek istedim... E, ...birincisi gerçekten... ...hani o muhalif kimliğinin falan filan ötesinde... ...fikren... E, ...anarşi'ye İzmir'in çok yakışacağını düşündüm... ...birazcık e, sanki bu... ...biliyorsun orada bir vapur var... Ben de orada görüp biraz böyle şey Yadırgamıştım yani Normalde İstanbul'da vapura koşarsınız hmm, Yetişmeye evet. çalışırsınız Yanındaki arkadaş dedi ki ya gitsin Biz ikincisinde bineriz <gülüyor> tabii, tabii yani şey, Kitap okuyordur tabii yani. ee, Dur biraz daha bir 10 sayfa <gülüyor> daha okuyayım Bir gider geliriz bir dahaki iskelede falan diye Evet anarşik e, Ta anlatılan o Sistemin dışında ya da Sistemin kabullerinin e, Dahilinde olmama e, ruh hali Belki en fazla en e, düzgün bir şekilde yaşayan şehirlerden birisi İzmir. E, bir de romanda şey hikayesi var. Bir e, işte futbol taraftarlığı vesaire. Evet. E, Galatasaraylı ya da Göztepe'li olması gerekiyordu kahramanın. Evet. Göztepe'li olmasını tercih ettim. E, o nedenle İzmir oldu. Bir şey daha var. Ben dediğim gibi İzmir'de yaşamadım ama şeyi çok e, sorulur ve bahsederiz. İşte yazar bildiğini mi anlatmalıdır, bilmediği bir şeyi tamamen hayal gücüyle anlatabilir mi vesaire. Ben de ona hep şu cevabı veririm e, bu soruya. E, yazar özümsediği şeyi anlatır. İzmir benim özümsediğim bir şey. E, köken olarak Kayseriliyimdir. Kayseri'yi anlatamayabilirim. <gülüyor> e, çünkü özümsememişimdir. E, biraz öyle. O nedenle İzmir e, sanki kürdanla yakıştılar gibi. E, tabii o metni okurken bir tarafıyla e, İzmir dediğinde bütün bu bir slow'luk var. Bir yavaşlık da Hı -hı. var. E, bir tarafıyla anarşik herhalde e, bir tarafıyla o akışkana e, mesafe koyan hızla evet. e, ve hızın ürettiğine mesafe koyan, koyan olarak e, açıkçası benim Hissiyatım öyle oldu metni okurken. Tabi burada e, İzmir'in e, o alt bağlamını üretirken bir tarafıyla karşılaştırma yapmak da gerekiyor belki. Şeyden de farklı e, daha önce konu kaldığımız için açık kadyo e, dinleyicileri e, hatırlarlar belki dinleyenler. E, bir tarafta e, Kapılı Çarşı'da bir e, öykünün peşinde birazcık daha böyle... Gizemi başka bir konsepti evet. vardı. E burada bambaşka bir konsept. Buradaki gel git bir yazar açısından ne anlam ifade ediyor? Ya şöyle bir metnin başına oturduğumuz zaman... ...şimdi bazı arkadaşlarda şey tavrı vardır... ...bunu eleştirmek olarak söylemiyorum yazar arkadaşlar da. Ya işte ilham geldi oturdum yazıyorum falan filan. Fakat yazmadan önce... Neden yazıyorum? Ya ben bu metin tamam kafama bir şey geldi. Çok hoş, çok e, o yazma tutkusu e, insanın peşinden sürükleyebilecek bir şey ama ben bunu neden yazıyorum'un cevabının kafasında çok net olması lazım. E, kapalı çarşıyı yazarken... Benim kafamdaki çok net amaç, Kapalı Çarşı'yı yazmakla, oradaki işte masalsı ortamı, bir e, mekanı baş karakter olarak kullanmakla, tarihte geçen ama işte kendi tarihini yaratan bir roman yazmakla amacım, e, bizim uzaklaştığımız toplum olma olgusunu bir mekan üzerinden, bizi bir araya getiren e, bir unsur olarak mekan üzerinden elimden geldiğince hatırlatmaktı. O nedenle orada bambaşka bir e, belki değil, e, üslup vesaire e, denemişimdir. Anarşikte ise demin anlattığım gibi e, büsbütün bir karakterin e, sistem dışında durma çabası, e, o sistemin boğuculuğundan İzmir'in e, el verdiği şekliyle <gülüyor> Dışına çıkma çabasını e, aktarmak istedim. E, o nedenle amirin dili, işte e, Selon'un dili, kamyoncunun dili vesaire başka bir yerden kurulması gerekiyordu. E, ben bir romana başlarken önce kafamda bu soruyu halletmeye çalışıyorum. E, soruyu halletmediğiniz zaman e, gene oturup bir şeyler yazabiliyorsunuz. Hayal gücünüz sizi çok hoş yerlere gidebilir ama e, o olay örgüsü tamamlanmayabiliyor. E, ama neyin cevabı ...vermek istediğiniz kafanızda netse... E, ...zaten o sizi e, sürüklediği için... ...biraz herhalde o dile tutunmuşumdur. E, Anarşiğın ya da işte pasif anarşizmin... E, ...diline tutunmaya çalıştım. Tabii e, okurlar bu ayrımı... E, ...net olarak görecekler zaten. Hep kitap etiketiyle çıktı. Şimdi dilersen ufak bir e, müzik arası verelim. E, Uruguaylı bir arkadaşıma... ...söz verdim. E, Uruguay'dan... ...bir parça <gülüyor> çalacağız <gülüyor> diye. <gülüyor> e, Daniel... ...Buglietti'den dinleyeceğiz. De Salam Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Pregunto si en la tierra Nunca habrá pensado usted Que si las manos son nuestras Es nuestro lo que nos dé de. A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José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 evet Daniel Umarım beğenmişsindir çok ya. hoş bir gittik geldik Güney Amerika'ya <gülüyor> Güney Amerika'ya gittik geldik hakikaten e, yani bir tarafıyla o müziğin ve edebiyatın ritmi bambaşka e, oradaki imgeler e, bambaşka hiç mekan olarak e, Türkiye dışında bir yerde yazmayı düşündüm. Hiç böyle bir konseptin var mı? Ya e, roman değil ama birkaç tane öyküm var. E, işte bir tanesi Dublin'de geçiyor. Bir tanesi Helsinki'de geçiyor. E, buralarda gördüğüm yerler. Belki hani oralarda bir şekilde anlatılacak, anlatılmaya değer bir şeyler bulup Anlatmışımdır. Fakat şey çok fazla zorlama olur. Demin söylediğimiz hikaye. Özümsemiş olmak lazım o kenti, o şehri, o ülkeyi. Öyle bir yer hissedersem belki yazılabilir ama şu ana kadar henüz olmadı. Burada tabii e, Ana de olay örgüsünü e, çok azını aktarıyoruz ki... ...belki e, bir e, inşa yapıp sunmayalım. Ortada bir ölü var. Ortada bir <gülüyor> ölü var. Mi, öldü kim öldü mü, e, o mu öldü, öldüren kim? Bana şey hatırlattı. Yani hani metnin bir mesajı vardır. Hmm. Bir süblimal mesajı vardır. Bir demek istediği vardır. Bir demek, bir de diyemediği evet. vardır falan. <gülüyor> ölü kim? Ölü biziz, biziz galiba. Ee, daha doğrusu belki tersinden bakarsak... E, ...ölü değil de ölmesini istediğimiz bir şey var. Aslında kürdan e, ölmüyor da sistemin ölmesini belki istiyoruz biz. E, bunu bir devrim vesaire anlamında söylemiyorum ama... E, ...ya şöyle belki anlatmak lazım. Bir şeylere kızıyoruz. İşte seçim oluyor kızıyoruz, memleketin haline kızıyoruz... ...trafiğe kızıyoruz vesaire... İşte dönüp e, sosyal medyadan tepki gösteriyoruz ya da suratımızı asıyoruz vesaire falan filan. E, bir şeye yarıyor mu? Kötü değil. Hani ben çok e, böyle negatif e, düşünen biri değilim o anlamda. E, ama belki direkt sistemin dışına çıkmak lazım. O sistemi öldürmek lazım. Ee, ölmesini istediğimiz birisi var. Ellaki bir hani bir e, bilinçaltı mesaj e, anarşikten çıkması gerekiyorsa, e, kürdanın zihninde öncelikle, sonra okur olarak bizim zihnimizde e, yeter, yakamızı bırak artık hani bizim Doğduk insan olarak yaşamaktan, işte bir şeyler yiyip içip gülmekten, eğlenmekten fazla bir beklentimiz yok. Bizi fabrikanın çarklarında, işte okulun çarklarında, devletin çarklarında, bir kimliğin çarklarında öğütmeyi bırak diye yakamızdan düşmesini istediğimiz bir sistem var. O yüzden ölmekten ziyade ölmesini arzuladığımız bir şeyler olabilir anarçıkta. Şey soracağım, yani bir yazar olarak anarşik bir tamamlanmış bir e, metnin, e, Bu metini hiç bazen e, böyle devam etmek is istenci duyuyor musun? Yok. Ya o klasik şey vardır <gülüyor> bazen okurlardan e, tanıdıklardan falan gelen vardır ya işte filmde sinema sektöründe tutar ve işte ikincisi üçüncüsü bilmem ne. Işte anarşik 2 ne zaman? Kürdan'ı çok sevdik. Bir şeyler daha başına gelsin. Ee, yok Kürdan anlatması gereken şeyi anlattı. Ya da yaşaması gereken şeyi yaşadı. Ee, dolayısıyla o şey olur. Sündürmek ve ee, biraz bence hani e, o zaman işte sistemin içine tekrar sokmaya çalışırız evet. ee, e, Kürdan'ı. Bence Kürdan e, anlatması gerekeni anlattı. E, anarşik vazifesini yapmış durumda. Bunu sorarken e, arada da e, bunun bir kısmını sordum sevgili Açık Radyo e, dinleyicileri. E, arada korsan sohbette de, <gülüyor> devam, <gülüyor> devam etti. E, e, Natal Zeman Davis'in Martinger e, döndü mü Hı hı. E, kitabında da benzer bir e, kurgu var e, Martin bir gün kayboluyor e, Dönen birisi var ama Sonra yıllar <gülüyor> sonra birisi dönüyor Tam eşi diyor ki işte Martin'ime kavuştum Aradan bir müddet daha geçiyor e, Ve başka birisi geliyor asıl Martin benim Ve bu işte 17. yüzyıl Fransa'sında bir dava konusu evet. oluyor Hesaplaşma var e, O hesaplaşmayı yaparken e, Bir tarafta işte Katolik tini bir tarafta Protestan dini. Burada hani devamı var mı derken yani bu anarşik kim üzerinden aslında tam bir şey de dönebilir yani Tabii hesaplaşma. Tabii hani <gülüyor> e, ya belki alır başkası e, bir şekilde yazar e, ama dediğim gibi hani ben az önce şeyden bahsettim ya bir şey anlatmak istiyorum. Bir şey yapmak istiyorum. Anlatmanın ötesinde bir şey yapmak, bir şey aktarmak istediğim için bir karakter yaratıyorum. Bir olay örgüsü, bir işte mekan vesaire falan filan yaratıyorum. Ee, o aktarmak istediğim şeyi ben aktardım. Ee, başkası başka bir şekilde bu malzemeyi kullanmak ister. Eyvallah. Ya da atıyorum hani tiyatroda uygulanır, sinemada bir, bir, bir şekilde alır vesaire. tiyatro nasıldı? Ya çok keyifliydi. Ee, ben bir e, haddimi aş şey yaptım. Ben de rol aldım. Ee, <gülüyor> okuyanlar hatırlarlar. Bir amir e, karakteri var. E, oynayacak arkadaşlar çok profesyonel. Çok hani e, kara kutu tiyatro e, çok sevdiğim arkadaşlar ve işini iyi yapan arkadaşlar. Bir gün bana ısrarla gelip yönetmenimiz egemen şey dedi. Abi dedi sen de oyna sana falan. dedim manyak bu hani benim öyle bir becerim yok vesaire. İkna etti. Ben de şey zannettim hani ya ben de bir ışık mı gördüler acaba? Mers 45 yaşında bir adam yokmuş elimde. Ee, bana amiri o şekilde. Ee bana iletmişler benim oynamamı istediler çok keyifliydi ya o süreçte birkaç şey bende çok hoş anı olarak kaldı sanatsal açıdan ortada bir roman var önce bende de şey kaygısı vardı ya yani roman bir şey anlatıyor evet. zaten hani tiyatroda ne olabilir ki bambaşka bir şey çıktı evet gene Kürdan, evet gene İzmir gene işte bir öldümü ölmedi mi birisi var ama bambaşka bir form çıktı bu çok tatlıydı bir de şey ukalalımı yememe vesile oldu işte ebi biz tiyatro seyircisiyiz. Gidiyoruz ve e, tiyatroda Aa, şu olmamış bu olmuş şu şöyle işte falan oyunculuklar bilmem ne yorumlar yapıyoruz. Öyle değilmiş kazın ayağı. Tiyatro çok saygı duyuluyor. Çok zor bir iş. E, provalarından başlayarak her oyunun her e, sahnelenmenin kendi e, başına zorlukları var. E, o mı yenmeme vesile oldu. Çok keyifliydi. Tabi ifadelerini aldın yani. Tabi hepsini <gülüyor> hepsini tıktım. Ee, şu anda şey, Karakutu Tiyatro'yu ifade, kapattık ve e, yani. tutukladık hepsini. E, ayağına sağlık e, Fatih Sevmay. Çok teşekkür e, ediyorum abi. E, Umarım e, keyifli ke geçmiştir. Keyifli bir e, sohbetti. E, son e, ufak bir süremiz kaldı. Mutfakta ne var sorusuyla... Ee, ya mutfakta e, Joyce'u çevirdim e, biliyorsun senle Hı. konuşmuştuk işte Finnegan uyanması, Ulises, e, Portre vesaire bir kısmı yayınlandı bir kısmı yayınlanıyor ve e, işte bütün metinlerini tamamladım ve şey diyordum. Hadi bana eyvallah Joyce yeter. hani e, Sen benden bıktın. Ben de senden e, yoruldum bıktım demeyeyim. E, fakat şeymiş daha e, çekecek çilem varmış. İşin şakası bir yana bir e, Joyce romanı e, yazmaya henüz başladım. Bu ay başladım. E, şundan doğduğu da e, çok fazla belki hani Joyce'la dünyada en çok uğraşan insanlardan birisiyim evet. çeviri olarak. E, insanlardan da okurlardan da şey geldi. Ya bunu bir açıklasana. Finnegan'da ne anlatıyor? Yani Ulises çok zor. Okuyamıyoruz. Portreyi bir e, açıkla. Ben de öyle şey metinleri çok fazla sevmiyorum. E, i̇şte parmak sallayan şöyle okuyun böyle hı hı. okuyundan ziyade. O nedenle Joyce'un karakter olduğu, çevirmen olarak benim de e, karakter olarak e, dahil olduğum. Tamamen kurgusal, tamamen roman formatında. Ama bir yandan da Joyce'un metinlerini kendi ağzından Açıklamaya çalışan biraz değişik bir şey yapmaya hani roman değil bir işte rehber kitap değil akademik bir şey değil kurgu tadında bir şey yapmaya çalışıyorum bakalım umarım meraklıdan bekliyoruz e, çıktığında herhalde Tabii ki ilk güzel olursa gelecek <gülüyor> <gülüyor> Joyce'la birlikte Joyce'la birlikte, <gülüyor> birlikte gelir diyorsun çok teşekkürler, teşekkürler. tekrardan e. e. Fasemay ayağına sağlık diline sağlık sevgili açık hatta dinleyicileri... bu hafta da dünya Okumak programının sonuna geldik. İyi haftalar. Dünyayı okumak Yazarlarla, yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmak